1088 numaralı konu Hazreti Fatıma'nın dünyayı istemek üzere gittiği Hazreti Peygamber'in yanından ahireti alarak dönmesi. Evet, bir ara büyük bir mali sıkıntıya düşen Hazreti Ali hanımı Hazreti Fatıma'ya Hazreti Peygambere gidip bir şeyler istesen nasıl olur dedi. O da kalkıp Hazreti Peygamber'in evine gitti ve kapıyı çaldı. O sırada Hazreti Peygamber'in yanında kariyesi Ümmü Eymen vardı. Kapının çalındığını duyan Hazreti Peygamber Ümmü Eymen'e bu vuruş kızım Fatıma'nın vuruşu Benziyor, acaba bir şey mi oldu, çünkü bu saatte gelmek onun adeti değildir, dediler, Fatıma içeriye girdiğinde, ey Allah'ın Resulü, meleklerin yiyeceği tehlil, la ilahe illallah, tesbih, Subhanallah ve tahmid, elhamdülillah, dir, peki biz insanların yiyeceği nedir, diye sordu, Hz. Peygamber de, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in aile Efra'da 30 günden beri yemek pişirmek için ateş yakmamışlardır, ancak bize bazı keçiler getirilmiştir, eğer istersen onların beş tanesinin sana verilmesini emredeyim, istersen de sana Cebrail'in bana öğretmiş olduğu beş kelimeyi öğreteyim, buyurdular, Hazreti Fatıma, hayır keçileri istemiyorum, bana o beş kelimeyi öğret dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey evvellerin evveli, ey ahirlerin ahiri, ey sarsılmaz kuvvet sahibi, ey miskinlerin merhamet edicisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi, de, buyurdular, bundan sonra Hazreti Fatıma oradan ayrılarak evine döndü, Hazreti Ali ne yaptın diye sordu. Hazreti Fatıma "Buradan dünyayı istemek üzere gitmiştim ancak sana ahireti getirdim." cevabını verdi. Hazreti Ali de "Senin bugünün yaşadığın en hayırlı gündür." dedi.